bir iş yaparken her zaman gürültü eşiği vardır. Bu durumda gürültü dağılımı da olur. Şöyle bir grafikle gösterebiliriz. Bu çizdiğim sadece arka plan gürültüsü. Birkaç kişinin bulunduğu bir ortamda sinyal algılama teorisini deneyle test etseydik, gürültüyü gösteren bu grafik ortaya çıkardı. İkinci bir grafikte sinyal dağılımı olurdu. Kırmızı olan sinyal dağılımı, mavi olan gürültü dağılımı. İkisinin ortalaması arasındaki fark D üstü değişkeni. Sinyal dağılımı sağa kaysa D üstü değişkeni çok büyük olur. Yani yapılacak iş çok kolay olur. Ekrandaki yeşil nokta bir örnek fakat kabaca işimiz buna benzer. Sinyal dağılımı tam tersi sola kayarsa, D üssü değişkeni çok küçük olur ve şuna benzer. Yani daha zor bir iş. Yani x ekseni uyarıcının yoğunluğunu gösteriyor. Yani uyarıcıyı arka plandan ayırmanın ne kadar kolay olduğu. Evet, ilk değişkenimiz D üssü değişkenini inceledik. İkinci değişkenimiz ise bireyin stratejisi yani C değişkeni. Stratejiyi eşiği seçme durumuna göre ifade edebiliriz. Yani bireyin gerekli gördüğü şey ne? Hayır değil de evet demek için hangi eşiği geçmek lazım? Şimdi farklı stratejilere bakalım ve adlandıralım. B, D, C ve beta stratejileri. Yani farklı stratejiler için kullanılan değişkenler. B stratejisini kullandığımızı düşünelim. Öncelikle belirli bir eşik seçiyoruz. Mesela eşik olarak 2'yi seçelim. 2'den büyük her şeye evet, küçük olan her şeye hayır diyeceğim. Bu durumda isabet ihtimali şuradaki alan olur. Yanlış alarm ihtimali de şu kısım. B stratejisi bu. Şimdi ise D stratejisine gelelim. Eşiğimi sinyal dağılımına göre belirleyeceğim. Yani D üssü değişkenine göre. Eğer sinyal dağılımı sağa doğruysa D üssü değişkeni büyük olur. Yani D üssü değişkeni eksi -B. Yani bir eşik seçiyoruz. Mesela mesela mesela 2 olsun. Örnekteki D üssü değişkeni de 1 olsun. O zaman 2 eksi 1 eşittir, 1 elde ederiz. D stratejisine göre birden büyük olan her şey evet, küçük olan her şey hayır olur. C stratejisi ise ideal gözlemci. Yani ıska veya yanlış alarm riskini azaltan birinin kullandığı strateji. Denklemini yazarsak B eksi D üssü değişkeni bölü 2. Örneğimize bakarsak 2 eksi 1 bölü 2 yani, yani 1 buçuk olur. C stratejisini kullanan birine göre 1 buçuktan büyük olan her şey evet, küçük olan her şey hayırdır. Şuradaki C değişkeninin stratejiyi belirttiğini söylemiştik. Yani C sıfıra eşitse katılımcı ideal gözlemcidir. Birden küçükse katılımcı stratejisinde özgürlükçüdür. Birden büyükse, katılımcı muhafazakar strateji kullanmıştır. Muhafazakar derken, ideal gözlemciden daha çok hayır demekten bahsediyoruz. Özgürlükçü ise, ideal gözlemciden daha az hayır der. Şimdi de son değişken beta'ya gelelim. Beta'yı kullanıyorsak, eşik değeri sinyal dağılımı yüksekliğinin gürültü dağılımı yüksekliği oranına eşittir denklemini yazarsak beta'nın doğal logaritması d üssü değişkeni çarpı c örneğimizde ise 1 çarpı 1,5 yani 1,5